Haftanın sonu ve Temmuz ayının ilk gününden herkese günaydın. Üniversitelerin bütünleme ve yaz okulu sorunları hala çözülebilmiş değil. Programımıza bu konuda iki farklı üniversitede açılmış kampanyalarla başlıyoruz. Aydın'dan Hatice Çarboğa'nın kampanyasına kulak verelim öncelikle. Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki duruma dikkat çekiyor Çarboğa. Daha önceki dönemlerde finallerin bitmesiyle başlayan ve başarısız olunan derslerde Telafi amaçlı bütünleme sınavları yapılıyordu. 2016 yılı ile birlikte bütünleme sınavları kaldırılarak öğrenciler mağdur edildi. Bunun yanı sıra bazı bölümlerin yaz okulda açılmadı. Bu durumun değişip öğrencilerin hakkı olan bütünleme sınavlarının tekrar konularak öğrencilerin mağduriyetinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz, diyor Çarboğa Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki bu uygulamanın değişmesini istiyor. Sırada Meryem Aldayın kampanyası var. O da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki duruma dikkat çekmiş. Çeşitli nedenlerden dolayı vize ya da final sınavlarından geçer not alamayan öğrencilere tanınan ikinci şans yani bütünleme sınavı öğrenciler tarafından kurtarıcı olarak görülmektedir. 2016-2017 eğitim döneminde bütünleme sınavlarının uygulanabilirliği üniversitelere bırakıldığından sınavlarının olup olmayacağı her üniversite kendi bünyesinde belirleyecek. Bu doğrultuda bütünleme sınavları çoğu üniversitede kaldırıldı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi de bunlardan bir tanesi bütünleme sınavlarının kaldırılmasını istemeyen öğrenciler Change.org aracılığıyla bir imza kampanyası oluşturdu ve gerekli sayıda imzaya ulaşarak bütünleme sınavlarının geri gelmesini sağladı. Sen de eğer Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisiysen Sana verilen ikinci şansa sahip çık ve bu kampanyayı imzala diyor Ağaday ve bu uygulamanın geri gelmesi için o da harekete geçmiş. Şimdi Konya'ya uzanıyoruz ve şehrin iki farklı sorununa dikkat çeken iki değişik kampanyaya kulak veriyoruz Konya'dan. İlk kampanyanın sahibi Kibar Dalyan Doğan. Şu an 20 bin nüfusu bulunan ve yeni yapılan binalarla nüfusu gittikçe artan Konya, Göden'e, Toki'de hafta içi, 8 ila 17.00'da faaliyet gösteren sağlık ocağı dışında herhangi bir sağlık kuruluşu bulunmuyor. Acil bir vakada en yakın hastaneye 20-25 kilometre mesafede bulunuyoruz. Nüfusun çoğunluğu alt gelir grubundan olup gece yarısından sonra ulaşım bulunmamakta. Gece rahatsızlanan bir acil vakalar hasta için ambulansın gelişine bakarsak takriben 30-45 dakikaya kadar uzamaktadır. Ambulansın gelişi gidişi 1-1,5 saati bulmaktadır. Bu mağduriyetimizin giderilmesi ve kalıcı çözüm üretilmesi için desteklerinizi bekliyoruz diyor Doğan. Özellikle Konya Gödene Toki'deki duruma dikkat çekiyor sağlık hakkına ulaşım açısına. Ve gelelim Konya'daki bir başka kampanyaya bu kampanyada Erol Sakay'a ait. Konya gibi nüfusu fazla ve gelişmiş bir şehrin havalimanından havayolu şirketleri iç hat uçuşu olarak sadece İstanbul ve İzmir illerine uçuş düzenlemekte diyor kendisi. Bu kadar gelişmiş bir şehirde bu kadar az uçuş hattı olması da şehre ulaşmayı çok zor kılmaktadır. Trabzon, Samsun, Çanlıurfa, Gaziantep, Ordu, Giresun ve benzeri gibi şehirlerden uçuş hattı açılırsa şayet Konya'ya şehre büyük katkısı olacak. Aktarmalı uçuşlarda yaşanabilecek sorunlar ortadan kalkacak diyor kendisi. İlk uçuşun retar yapması durumunda bağlantı uçuşunu kaçırma ve bagajların kaybolması uzun bekleme süreleri, pahalı fiyatlar ve benzeri sıkıntılarla boğuştuklarına söylüyor. Otobüsle seyahat etmek istemeyen, seyahat edemeyen kişilerin seyahate şayet bu hatlar açılırsa kolaylaşacak. Bu şehirlerde okuyan öğrencilerin de memleketlerine dönmesi kolaylaşacaktır diyor Saka. Özellikle Konya'nın büyük bir üniversite kenti olduğu düşünürse haklı bir talep. Konya'dan şimdi Zonguldak'a uzanıyoruz. Madenlerin özelleştirilmesi bir süredir gündemde. Deniz Yavuz Yılmaz da bu duruma dikkat çekiyor. Ülkemizdeki sanayi kalkınmasının öncüsü ve lokomotifi olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun Zonguldak'taki madenleri özelleştirilerek Kapatılmaya çalışılıyor. Ülke savunmasında stratejik öneme sahip demir-çelik sanayisinin ham maddesi oluşan yüksek kalitede taş kömürüne nesilden nesle aktarılan büyük bir teknik hafızaya ve dünyanın en iyi maden mühendis kadrosuna sahiptir Zonguldak. Madencilik kültürüyle yoğrulmuş yüz binlerce cefakar ve cesur maden işçisi bu maden ocaklarında yetişmektedir. Ekonomik olarak milyarlarca dolar kömür rezervine sahip 187 yıllık köklü bir geçmişi olan okul niteliğindeki Zonguldak'taki Türkiye taş kömürü madenleri kapatılıyor. Soma maden ocaklarında olduğu gibi maden ağları ve komisyoncuları maden işçilerini kölelik koşullarında sömürme aç bırakmak tehditleriyle ölümüne çalıştırmak ve 3-5 kişinin cebini daha doldurmak için ellerini uğuşturarak kurumun özelleştirilmesini bekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'ne 16 Haziran 2016 tarihinde gönderdiği üst yazı ile birlikte Türkiye Taş Kömürü Zonguldak Karadon Müessesesinin 4.046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkındaki Kanun çerçevesinde Özelleştirme kapsam ve programına alınması için ihtiyaç duydukları evrakları talep etmiştir. Kurumun hukuki durumu, bilanço ve gelir tabloları, mülkiyetinde bulunan her türlü taşınır taşınmaz gayrimenkul kullanım hakları, maden ruhsatları, faaliyetleri alanlarıyla doğrudan ilişkisi olmasa dahi kullanım dışı arsa, arazi ve binaları, istihdam yapısı, işçi, memur, sözleşmeli, geçici, müteahhit, personel sayıları ve bilgileri talep edilmiştir. Dünyanın en büyük işçi hareketlerinden biri olan, 1991 büyük madenci yürüyüşünü gerçekleştiren, yüzbinlerce işçisi, memuru, esnafı, yaşlısı, genci çocuklarıyla birlikte Zonguldak'tan Ankara'ya doğru günlerce kararlılıkla ve inançla yürüyen, haksızlıklar karşısında başı dik onuruyla direnen Zonguldak emekçilerinin sizden bir isteği var. Madenlerimize sahip çıkmak için birlik olmak, el ele vererek bir araya gelmek. Haydi sen de bir imza ver diyor Yavuz Yılmaz açmış olduğu bu kampanyada. Ve şimdi son olarak Avustralya'ya uzanıyoruz. Kampanya sahibi Haley Van Summer'ın kampanyasında kendisinin 14 yaşından beri dönem dönem evsiz kaldığını belirtmiş Summer'ın. Aile içi şiddetin kendisini sayısız kez evden kaçmaya ve sokaklarda yaşamaya ittiğini belirtiyor kendisi. 20 yıla yakın bu şekilde yarı sokaklarda yeri evde yaşayarak geçiriyor Haley Van Summer'ın. Bir kez sokaklarda yaşamaya alışınca birçok sorunla karşılaştığını belirtiyor. Kimseyle düzgün ve sağlıklı bir ilişki kuramadığını, bir eve yerleşse uzun süre orada kalamadığını söylüyor. Ancak Sumeren bir noktadan sonra... Bunun ciddi bir sorun olduğunun farkına varıp bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini belirtmiş. Change.org üzerinden başlattığı kampanyasında devlet yetkililerinden sokakta yaşayan insanlar için daha fazla barınak olmasını talep ediyor. Bu barınaklarda rehabilitasyon hizmeti olmasını talep ediyor. Hiley Van Summer'ın sokaktaki insanların da topluma entegre olabilmesi için. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Avustralya'dan derlediğimiz... Sağlık haklarından öğrenci haklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iletişmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Pazartesi sabahı yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.